83. Yemin, yemin kefareti. Yemin, kuvvet demektir. Sözün, niyetin, işi yapmak veya yapmamak arzusunun kuvvetli olduğunu gösterir. Yemin yerine, half, hilf ve kasem kelimeleri de kullanılır. Yemin, üç türlü olur. 1. Gamus, günaha, ve cehenneme sokucu yemindir. Geçmişteki bir şey için, Bile bile yalan söyleyerek, Yemin etmektir. Büyük günahtır. Pişman olunca, Tövbe istiğfar edilir. Keffaret verilmez. 2. Münakide yemindir. İleride yapacağım, Veya yapmayacağım diyerek söylenen yemindir. Bu da üç türlü olur. Üçünde de, Yemini bozunca, kefaret vermek lazımdır. Yemin bozmadan önce, kefaret verilmez. a. Zaman bildirilmez. Ahmet'i döveceğim diye yemin edince, ikisi de sağ kaldıkça, dövmezse, yemin bozulmaz. Biri ölünce bozulur. Çünkü yapacağım diye yemin edince, o işi yapması, ölünceye kadar vacip olmaz dömeyeceğim diye yemin edince ölünceye kadar dövmezse sonsuz olarak bozulmaz çünkü yapmaması hemen vacip olur bir kere döverse bozulur kefaret verir ve yemin biter İkinci döverse bir daha kefaret vermez b zaman bildirilendir zamanı gelmeden bozarsa kefaret lazım olur Zamanı gelmeden önce ölürse, yemin bozulmaz. c. Şarta bağlanan yemindir. Yemin ettiği şeyin yapılıp yapılmamasını, kendinin veya başkasının bir şeyi yapıp yapmamasına bağlamaktır. Kendisi veya karşısındaki bir şeyi yapmaya hazırlanırken, bunun yapılmaması için, eğer bunu yaparsan veya Oturan ikinci bir kimseye bir şey yaptırmak için, eğer bunu yapmazsan, dedikten sonra başka bir şeye yemin etmektir. Bu yeminin sahih olması için, birinci halde o işi, zaman söylenmediyse hemen yapması, zaman söylediyse zamanın sonuna kadar yapması, ikinci halde ise yapmaması veya yapmaktan aciz olması lazımdır. Birinci kimse, yapılması lazım gelenden aciz olursa, yemin sahih olmaz. Zaman söylenmediyse, vazgeçip sonra yaparsa, yemin ikincisinde sahih olur. Birincisinde sahih olmaz. Kalkıp eve gelmezsen, vallahi seni döverim deyince, hemen kalkıp helaya girer, sonra giyinir eve gider. Anahtarı almak için tekrar gelir ve ikinciye eve giderse, yemini sahih olmaz. Çünkü bu işler, eve gelmeyi geciktirmek sayılmaz. Onu dövmesi lazım gelmez. Hazırlanan kadına, sokağa çıkarsan boş ol denilse, kadın oturup sonra kalkar, çıkarsa boş olmaz. Çocuğu dövmeye kalkan adama, bunu döversen seninle konuşmam, diye yemin edilse, adam biraz oturup sonra döerse, konuşmaması lazım gelmez. Beraber yiyelim diyene, seninle yersem diye yemin edip gitse, sonra gelip yeseler, yemin olmaz. 3. Lagıl Boş yere yemindir. Geçmiş bir şey için zan ile yanlış yemin etmektir. Bunda günah da, kefaret de yoktur. Üç yeminde de, unutarak, zorlanarak yemin etmek veya yemini bozmak, bunları bilerek, isteyerek yapmak gibidir. Münakide yeminin sahih olması için, yemini yerine getirebilmek, aklen veya fiilen mümkün olmalıdır. Zaman bildirmiş ise, zamanın sonuna kadar mümkün olmalıdır. Çünkü yemini yerine getirmek, zamanın sonunda vacip olur. Mümkün olmayan bir şeye yemin etmek günahtır. Vallahi hakkını yarın sabah vereceğim deyince, sabah olmadan ikisinden biri ölürse, yemin sahih olmaz. Çünkü vaktin sonunda, yemini yerine getirmek mümkün değildir. Bu küpün suyunu bugün içeceğim diye yemin edince, küpte su yok ise veya var iken, gün bitmeden döküldüyse, yemin sahih olmaz. Zaman bildirmedi ise, küpte su yok ise, yemin yine sahih olmaz ise de, su var iken yeminden sonra döküldü ise, yemin sahih olur ve içmediği için bozulmuş olup keffâret lazım olur. Çünkü zaman bildirilmeyen yemini yerine getirmek, öleceği zaman vacip olur ise de, öleceği zaman yapmak ve yapamayınca keffâret veya vasiyet etmek meşakkat olduğundan, İmkan bulunca yapmak vacip olur. Semaya çıkacağım veya şu taşı altın yapacağım diye yemin edince, yapmadığı için hanis olup kefaret verir. Çünkü fen bunu yapamıyor ise de, aklen olmayacak şey değildir. Melekler ve birkaç peygamber, salavatullahi aleyhi i göğe çıktığı gibi, taşı meydana getiren atomlar da, altın atomları haline dönebilir. İbni Abidin talakı anlatırken diyor ki: "Şu işi yaparsam bana helal olan her şey haram olsun." diye iki iş için iki kere söylerse birinci işi yapınca zevcesi bir bayin boş olur. Sonra ikinci işi yaparsa ikinci defa boş olur. Çünkü ikinci işi yaparken zevcesinin nikahında bulunmaması ikinci yeminin sahih olmasına tesir etmez. İkinci yeminini söylerken nikahında bulunduğu için bu yeminini de sahih olmuştur. Mülteka ve Dürrül Muhtar kitaplarında diyor ki: Yemin etmek üç türlü yapılır. Allahu Teala'nın isimleriyle küfre sebep olan bir şeyi şarta bağlamakla ve talakı boşamayı şart etmekle şart olsun demekle yeminedir. Allahü Teala'nın isimleriyle yemin ya harf ile veya kelime ile olur. İsmin başında bi, ta, ve harflerinden biri söylenip ismin sonu esre okunursa yemin olur. Yemin yalnız Allahü Teala'nın isimleriyle olur. Başka şeylerle Müslüman yemini olmaz. Allahü Teala'nın isimlerinden Halim, Alim, cevat gibi İnsanlar içinde kullanılan bir isim ile yemin ederken Allahü Teala'nın ismi olduğunu niyet etmek lazım olur. Yemin etmek adet halini alan bazı sıfatları ile de yemin caizdir. Allahü Teala'nın kudreti veya azameti, rahmeti için demek gibi Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve Kâbe için diyerek yemin olmaz namusum üzerine söz veriyorum, şerefim üzerine doğru söylüyorum demek, yemin değildir. Canın için, başın için gibi yemin etmek haramdır. Allah için yemin ediyorum demek, yemin olur. Allah'a ahd ediyorum, Allah'a misak ediyorum, yemin olur. Kasem ediyorum, half ediyorum, yemin ediyorum veya ederim yahut eşhedü diyerek, Allahuteala'nın ismini söylememekte yemin olur. Ahdım olsun, nezrim olsun, yeminim olsun demek yemin olur. Eğer bunu yaparsan kafirsin veya Yahudisin, Yahut Hristiyansın. Veya Allahsızsın gibi küfre sebep olan bir şey demek veya bunları olacaksın veya ol diye söylemek hepsi yemin olur karşısındaki kimse o işi yapınca yemin bozulur bunları yemin niyetiyle söylediyse yemin eden kefaret verir eğer onun kafir olmasını isteyerek söylediyse yemin eden kafir olur çünkü küfre razı olan kafir olur müslümana kafir diyen kastetmese de kafir olur kendisine kafir diyene Efendim buyur gibi cevap veren kafir olur. Cevap vermemeli veya reddetmelidir. Bu odaya girersem faiz yemek helal olsun demek veya her şeyi yemek bana haram olsun demek. İkinci türlü yemin olur. Çünkü faiz her dinde haramdır. Helal olsun demek küfürdür. Her şey haram olsun demek yemesi içmesi her dinde helal olan ekmek. Su gibi şeyler haram olsun demek olup küfürdür. Küfre sebep olan şeyleri yemin niyetiyle söylerse, kâfir olmaz, yemin etmiş olur. Eğer bunu yaparsan, Allah'ın gadabı veya laneti sana olsun. Yahut zina etmiş ol, hırsız ol, şarap içmiş ol, faiz yemiş ol demek, yemin değildir. Çünkü bu sözlerle yemin etmek, Müslümanların adeti değildir. Üzerime hak olsun demek yemin olmaz. Allah hakkı için demek yemin olur. Bi hakkillah demektir. Allah'a and içiyorum demek yemin olur. i̇bn Abidin buyuruyor ki, yanından geçerken kalkmak isteyene, Allah aşkına veya Allah için kalkma dese, o da dinlemeyip kalksa, söyleyene bir şey lazım gelmez. Fakat ötekinin, allah Teala'nın ismine saygı göstermesi, ant verilen işi yapmaması lazımdır. Görülüyor ki, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına devam edilmemesi için, ant veren, yemin etmiş olmaz. Bir işe başlamak için ant verirse, yemin olur. Öteki yapmazsa, ant verenin keffaret vermesi lazım olur. Karımın boş olmasına yemin ederim demek, yemin olmaz. Kendi malını haram ederek yemin etse, haram olmaz. Mesela, şu elbisem haram olsun ki, dese, sözünü bozarsa, elbisesi haram olmaz. Fakat, o elbiseyi kullanınca, kefaret vermesi lazım olur. Her halal, üzerime haram olsun derse, yemini bozunca, yenen ve içilen şeyleri haram etmiş olduğu gibi, niyet etmemiş ise dahi, Evli ise karısı bâin talâk ile bir kere boşanmış olur. Ayrıca kefâret vermesi lazım olmaz. Üç kere boşanmayı niyet etmiş ise üç kere boş olur. Bu işi yaparsam zevcem boş olsun, Zevcem bana haram olsun demek de böyledir. Her şey haram olsun diyen kimse evli değilse yemin etmiş olur. Yeminini bozduktan sonra. Malından yer içerse kefaret lazım olur. Bir kimse nezrolunmak şartları bulunan bir şeyi yapmak isteyerek nezre derse nezr olur, yapması vacib olur. Mesela Allah için bir ay oruç tutmak nezrim olsun dese, yahut gayib olan şeyi bulursam bir ay oruç nezrim olsun dese ve o şeyi bulsa oruç tutması vacib olur kefaret vermekle kurtulamaz. Nezri yapmak istemediği bir şarta bağlarsa mesela falancanın çantasını çalarsam bir ay oruç nezrim olsun derse çalmadan oruç tutar veya yemin kefareti verir. Yemin ederken inşallah derse yemin olmaz. Mushaf hakkı için demek veya musafa elini koymak yahut mushafı gösterip bunun hakkı için demek yemin olur. Çünkü böyle yemin adet olmuştur. Dürrul Muhtar da buyuruyor ki: Yemine bağlanan işi anlatan kelimenin Şafii mezhebinde lügat manasına bakılır. Malikî'de Kur'an-ı Kerim'de kullanılan manasına, Hanbeli'de ise yemin edenin niyet ettiği manaya bakılır. Hanefi mezhebinde o zamanda o memleketlerde o kelimenin kullanılması adet olan manası kabul edilir. Mesela hayvana binmeyeceğim diye yemin edince insanın sırtına binerse yemini bozulmaz. Çünkü lugatta insan hayvanın atık diye tarif edilir ise de insana hayvan demek adet değildir. Direk üstüne oturmayacağım diye yemin eden kimse dağ üzerine oturursa yemini bozulmaz. Kur'an-ı Kerim'de daha direk buyuruldu ise de, böyle demek adet olmamıştır. Ev yıkmayacağım diye yemin eden kimse, örümcek yuvasını bozunca, yemini bozulmaz. kuran ı Kerim'de, örümcek yuvasına da, ev buyuruldu ise de, buna yuva demek adettir. Yemin eden kimse, kelimenin kuran ı Kerim'deki veya lügattaki manasını niyet ederek, yemin ettim derse, Sözü kabul edilir. Fakat kelime mecaz olarak, yani manası dışında kullanılıyorsa, böyle adet olan manaya niyet ettim demesi kabul edilmez. Fülüs ile bir şey almam diye yemin eden, altın ile satın alınca, yemini bozulmaz. Çünkü fülüs, üzeri damgalı bakır paranın ismidir. Hiçbir şey satın almam, demek istedim denemez. Böyle demek adet olsa da, hülüsün manası açıktır. Bu manayı adet değiştiremez. Kapıdan çıkmayacağım diyen kimse, pencereden çıkarsa, kırbaç vurmayacağım diyen, sopa vurursa, yemin bozulmaz. İbni Abidin evlenmesi haram olanları anlatırken, birisinin yüzüne bakmayacağım diye yemin eden, aynadaki görüntüsüne bakabilir. Çünkü bu görüntü kendisi değildir, benzeridir, diyor. Bunun gibi hoparlörde ve radyoda işitilen de insanın sesi değildir benzeridir. Haram işlemek, ibadet yapmamak için yemin eden bozar, sonra kefaret verir. Yemin kefareti için bir köle azat eder yahut zekat alması caiz olan erkek veya kadın 10 fakire bütün bedeni örtecek kadar bir kat çamaşır verir. Veya aç olan on fakire bir gün iki defa tam ta ibaha eder, yani doyurur. Bir günün ikinci defasında başkalarını doyurması caiz olmaz. Bunun için yirmi fakiri sabah doyurursa, onunu akşam da doyurması veya onuna sadakayı fıtr kadar mal temlik etmesi de lazım olur. Fakirlerin hepsini aynı günde doyurmak şart değildir. Sonraki günde, evvelki gündekileri veya başkalarını doyurabilir. Bir fakire on gün, birer takım çamaşır vermek veya her gün iki defa yahut yirmi gün birer defa doyurmak da olur. On fakire bir kere veya bir fakire on gün, her gün bir kere yarım sağ buğday veya un veya ekmek yahut bu değerde, Kumaş, havlu, mendil, çorap, et, pirinç, çamaşır, terlik, ilaç veya din, fen, ahlak kitabı gibi başka mal, altın, gümüş para, temlik yani vermekte olur. Bir fakire on günlüğü bir günde verirse hepsi bir günlük olur. On fakirin her birine bir günde yüzlerce sağ verilse yine bir yemin keffareti olur. Ölü için yapılan yemin kepharetinde de böyledir. Doyurmak ve mal vermek için başkasını vekil etmek, sonra buna ödemek caizdir. Bu üçünden birini yapamayan fakir üç gün ardarda oruç tutar. Bu oruçlara gece niyet edilir. Kadın üç günü tamamlamadan haiz başlarsa oruca devam etmez. Haiz bittikten sonra yeniden üç gün tutar. Ramazan orucunun kefareti böyle değildir. Hins'ten yani yemini bozmadan önce kefaret sahih olmaz. Yemin kefaretini geciktirmek günahtır. Damat da diyor ki çeşitli yeminlerin kefaretleri ayrı yapılır. Vallahi ve rahmani ve rahimi şu işi yapmam dese üç yemin olur. O işi yaparsa Üç kefaret lazım olur. İbaha, yani doyuracak tahamı alması için fakire filüs, kağıt para vermenin caiz olduğu Hindiye'de ve da yazılıdır. Kefaret yaparken niyet etmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Tüccarın, pazarcıların çoğu facirdir. Sebebini sorduklarında Alışverişleri helal olmaz çünkü çok yemin ederek günaha girerler ve yalan söylerler buyurdu. Bir hadisi şerifte yalan yere yemin ederek birinin malını alan kimse kıyamet günü Allahü Teala'yı gadaplı görecektir. Bir hadisi şerifte iman sahibi her kabahati yapabilir fakat hıyanet yapamaz ve yalan söyleyemez. Ve bir hadisi şerifte de yalan üç yerde caiz olur. Hâlde ve her zaman din düşmanlarının zararından korunmak veya Müslümanları korumak için, ikincisi iki Müslümanı barıştırmak için birinden diğerine iyi laf getirmek, üçüncüsü zevcelerini idare etmek için buyuruldu. Zalimden bir müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki müslümanın kadın ile erkeğin arası açılmasını önlemek için, malını korumak için, müslümanın sırrı, aybı meydana çıkmamak için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. Tarikat-ı Muhammediye'de diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yere yemin, büyük günahtır buyurdu. Bir hadisi i şerifte de, yalan yemin ederek, bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer, cehennemdir buyurdu. Doğru olarak çok yemin etmek, allah Teala'nın ismine ve yemine kıymet vermemek olur. Bunlara kıymet vermeyerek yemin etmek çok çirkindir. Şarkılarda, temsillerde, eğlencelerde yemin etmek böyledir. Birkaç yemini bozarsa hepsi için ayrı ayrı kefaret yapması lazımdır. Kefaretler zekat gibi ibadete maliyyedir. Malını fakirlere bir vekil vasıtasıyla vermesi caiz olur. Fakat kendisinin malı ayırırken veya fakire verilinceye kadar niyet etmesi lazımdır. İbda kitabı 407. sayfede diyor ki: hadisi i şerifte "Babam hakkı için" diyerek yemin etmeyiniz. Yemin Allah ismiyle olur, buyruldu. Ebu Davud'daki hadisi şerifte "Emanet, yani namus için yemin eden bizden değildir." buyruldu. Allah'tan başka bir ism ile yemin eden kafir olur. Hadisi şerifini Tirmizi rahmetullahi teala aleyh bildiriyor. Babanın başı için, canın başın için, Kabe için, namus için falan velinin toprağı için gibi yemin etmeler yaygın hal almıştır. Uyunül Besaier de diyor ki, kafirin yemin etmesi ve kifaret yapması sahih olmaz. Bundan anlaşılıyor ki kâfirlerin, mürtetlerin ant vermeleri sahih olmaz. Bunların ant verdikleri şeyleri yapmak lazım olmaz. Hadîkada, dil afetlerinde diyor ki: Ant vererek mesela Allah aşkına diyerek bir kimseden dünyalık şey istemek caiz değildir. Hadis-i şerifte bunların mel'un oldukları bildirildi. Dürer ve Gurer'de ve İbnü'l-Abidin 5. ciltte ve Hadikada diyor ki bir Müslüman Allah hakkı için şunu yap derse bunu yapmak lazım olmaz. Yani yapmamak günah olmaz ise de taat hatta mübah olan şeyleri yapmak iyi olur. Peygamber hakkı için yahut ölü veya diri bir veli hakkı için dua etmek haramdır. Çünkü Kimsenin Allahü Teala üzerinde hakkı yoktur. Alimlerin bir kısmı böyle içtihad ettiyse de böyle dua etmek, yar Rabbi onlara vermiş olduğun hak için niyetiyle caiz olur. Çünkü Rum suresinin 47. ayetinin meali şerifi üzerimize hak oldu ki müminlere yardım ederizdir. En Am suresinin 12. ayetinin meali şerifi Allahü Teala kullarına merhamet etmeyi kendisine lazım kıldı olup merhamet ve ihsan ederek sevdiklerine haklar verdiğini göstermektedir. Mezzaziye fetvasında ölü veya diri peygamberlerin ve evliyanın hürmetleri için dua etmenin caiz olduğu bildirilmektedir. Bu vesikalar Vehhabilerin sünnete bu sebepten de muhalefetlerinin haksız olduğunu açıkça göstermektedir Gel kardeşim İkar etme kıl insaf Kıymetli ömrünü eyleme israf Kalbini nefsin arzusundan koru dışın gibi için dahi olsun saf Bakır ile karışınca bir altın, Alırsa beğenir mi onu sarraf? Liseyi bitirdim diye övünme, Sakın hem düşünmeden söyleme laf. Me'arif ehlini bul, Onu dinle, Böylece haktan ire sana el-tâf. Hakikat denizine varıp dal ve, Çıkar bir cevheri ki, Ola şeffaf. Diplomalı din cahiline kanma. Doğru yolu sana gösterdi eslav.